Modern, modern, modern Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.17 oldu saatimiz. Fire işte stüdyodayız. Oktay bu sabah yok. Evet, Çünkü günümde. dün gün ortasında 15 senelere program yaptığımız arkadaşımız... ...programımızın yeterince hip olmadığını söyledi. Evet kendisi de bir Anadolu hipsteri olduğu için... Ee, böyle hip olmayan yerde benim işim, işim yok dedi. Mi? ve Yani bilmiyorum bir rest mi çekti... Posta mı? E, Çünkü postamı. anı değil. Anı, anı değil, veya yaşanmış ben onun kadarını bu. kestirebildim. Yani. Valla ben de sanırım bize posta koydu ve bu da bize herhalde kapak oldu. Kapak oldu hakikaten de. E, ama hipsterlık da bu değil. Benim bildiğim anlamda hipsterlık. Ben Wikipedia'dan araştırdım. Hakikaten bu değil yani. Bu değil. Bu Sen değil. hipsterlığını özel hayatında yap, programa yansıtma Canım. Yani o ayrı, senin hipsterlığın ayrı, bizimkisi Tütüm. ayrı. Bak, yani... İşte Bunlar da bile diyor. İşte yeterince diyor uzatamıyorsunuz diyor. Ben şey diye bir laf düşündüm. Keşke sabah aklıma gelseydi. Habere hip hip hip derken. Hip diyorsun da tipe bak falan gibi bir laf edebilirdik. Yani, Gece yatarken aklıma geldi. Ama tip, tip, tipi de hipster yani. Evet o ben da Avrupa'da. Işte, o zaten çok uyumadığı için. Hipster 2015'e baktım. Hı -hı. Ee, zaten hep her bölgenin bir tane hipster seçmişler. Arnavut hipsterı işte affedersiniz. Fransız hipsteri, hipster. Anadolu ve Rumeli hip, hipler hipi miydi? Yok sadece Anadolu bölgesi için. Yani aslında Rumeli bölgesine de şey yapılmamış ama bir şey iç ege. İç ege. İç ege hipsteri. Evet. Yani tamam çok güzel bölgesini de genişletmesini diliyoruz ama evet. etrafında o kadar hip olmayan insanları Onun bir önce olması elemeden. lazım. Ben de ona dedim zaten sen dedim çıtayı koy dedim. Biz dedim o çıtaya dedim uyarız dedim. Ama yani sen çıtayı koymadan bize bu şekilde hakir görerek... Ezikleyerek bir yere varamazsınız. Sen başka hipster olmayan arkadaşlarının elinden tutacaksan evet. onu yola Hipster dediğin nedir? Bak yol sen açman. de başlamıştın hipsterla Yani bakıyorum şu anda üstünde gene güzel eşofmanını çakmışsın. Bu eşofman e geçmez, üstü gibi de polar. Biliyorsun. Ama bu 90'lar alternatif rapçı kıyafeti. 90... Oktay görse döver yani. Oktay <gülüyor> gelmeyecek diye rahat rahat giydim. Yani sen gelmeyeceğini nereden anladın? O laftan sonra gelirse zaten kendisi hipster değildir. <gülüyor> değil ya, ben de onu dedim zaten. Giderse gitmiştir. Gittiğinde bitmiştir. Dönmezse hiç hipster olmamıştır diye. Ama şimdi gelir şey der yani. Esas hipsterlık o kadar laf sokup tekrar hiçbir şey olmamış gibi gelmektir der. Bence de. Gene ezer. Gene ezer. Yani bu adam bize her türlü ezer. Ben sana söyleyeyim. O yüzden dün iyi yaptık Nereden yani. bulaştık şu hipster dünyasına? nasıl? Ağzımızı açmadığımız yok. Gerçi benim zaten aklıma bir laf gelmedi söyleyecek. Benim geldi ya. Yani ülkemiz bir aslında şey batağının içine doğru çekilmek isteniyor. Bir hipster Hipster'dan. batağının. Evet yani. Ee, bak biz 3 kişiydik, Hı -hı. bir kişimiz, bir kişimiz, bir kişimiz bir hipster, hipster, batağına hipster batağına girdi. Bilmiyorum, sonumuz hayır olsun Ege, ne diyeyim? Sonumuz hayır olsun. Bilmiyoruz, hakikaten. Öyle, biz böyle idare ederiz, gazeteler. E, onu, da, onu da şey yaptı, gazeteleri ben alıyorum, ben almazsam ne olur? Al işte, al, bu olur. Gazete yok, ne yapacağız? Program gazetesiz olur mu? Olur. Olur tabii canım, Olur niye? tabii, niye Şarkıları anons yaparız. İşte bitti. Ondan sonra işte böyle ma mail adresimiz yalı. olur. Ha, oraya verirsin. Tamam anons, Onlara şey yaparız. İstek yaparız. Evet, evet aynıları. Gayet Kahve aldın mı? Kah Kahve aldım abi. Ha, o zaman <gülüyor> buyursun şimdi Hipster Oktay düşünsün. Sevgili dinleyiciler, sevilen şarkılarla devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oh, oh, oh, oh. 13.30 oldu sen sevgili sana severler modern sabahlar devam ediyor 42 yaşındaki Fahir ve Anadolu tırnak içinde hipsterı Oktay Demir'cimizlerle birlikte Hoş geldiniz Oktay Bey Hoş bulduk Oktay Bey gelmeyeceğini zannettik ama hakikaten gene bizi ezdiniz geçtiniz Ya aşk olsun hiç aramıyorsunuz sormuyorsunuz bugün program <gülüyor> Bak, yapıyoruz niye gelmiyorsunuz falan yani. diyor Hakikaten her <gülüyor> e sen de demedin mi yani <gülüyor> Ayın 15'i e, Maaş gülü diyorsun Aman kimseciklere söz vermeyin demiştim ben düzgü giderken Maaşlar bugün mü alınıyor? Vallahi kimileri için maaş günü, kimileri için kira günü, kimileri için e, efendim, doğum günü. Doğum yani günü. pek çok kişi için pek çok şey. Özel bir gün. Yani üç kişiyiz yetişemiyoruz demek için evet. çok ideal bir <gülüyor> gün. Efendim. E, şöyle bir bakalım neler olmuş diye de ben size hemen söyleyeyim. Allah'tan biz çok güzel badire atlatmışız. Papa gelmişti biliyorsunuz bize. Evet. İyi, abi biz iyiyiz yine çünkü Papa biliyorsunuz Filipin'e gidiyor. E, Filipin, Filipin mi? Filipinler. Hmm. Filipin Cumhuriyeti mi? Ne orası? Filipinler. Filipinler. Genel Filipinlere gidiyor. E, Filipinli yetkililer de ülkelerini ziyaret edecek olan e, Papa Fransız'ı korumak için ve mutlu etmek için bir takım önlemler aldılar. Nedir bu önlemler? Sokaktaki... Tarihte kurulmuş 16 Filipin devletinin kıyafetlerini mi giyecekler? <gülüyor> 16 değil onları. Filipinler zaten oradan geliyor. 16 tane <gülüyor> Filipin Filipinler denir. E tabi çoğu.lerlar lar. Demek ki çoğu çok mantıklı, çok doğru bir şey. Çocukları toplamışlar öncelikle, sokaklarda dilenmesinler. Şimdi bunlar bizim bir tamam, şey yapar diye. Ee, yani bazı bölgelerde şey yaparlar ya, sokak e, özellikle olimpiyatların yapıldığı yerlerde. Sokak, yani, sokak hayvanlarını Sokak hayvanları toplarlar. Hakikaten biraz böyle e, acımasızca çocukları toplayıp bir yere e, toplamışlar, e, kapatmışlar ondan Zaten sonra. Zaten acımasızca olmamak için biraz geç kalmış anladıklarıyla. Evet, evet, evet, hakikaten öyle. E, Zamanında da acımasızca sokaklara salmışlar demek ki. Değil mi? Onu mu demek istedin Oktay? Doğru mu anladım ben? Doğru mu? Yani evet doğru. Yani, o demeye doğru. getirdi? Onun dışında polisler... Ee, şimdi polisler bütün gün ayakta dikilecekler. Ne olacak tabii insan yorulacak. sonuçta? Yorulacak. Yok, yorulacak değil. Otobüs i̇nsan. götürsünler. Biz ben onu biliyorum ya. Otobüsle otobüste durabilirler. Tabii Uyuyabilirler. Ön uyab... şeyine kafasını koyabilir. O uyuyabilir. Doğru. İstirahat. Yo, yoğun bir e, çalışma temposu içine girecekler ama tabii bu sırada da ihtiyaçları olacak. Ne doğru. ihtiyaçları olacak? İnsani ihtiyaçları mı fahil. İnsani ihtiyaçları olacak. Çok olur. bugün her şeyi çok yani. çalışmış, çalışmış çalışmış çalışmış ee, ama tabii ki burada sen tam papa geleceği esnaadı arkadaşlar biz Leveboya gidelim falan filan derseniz ne olur papa papaya mahcup düşersin. Ama papanın da ne zaman geleceği belli değil. İhtiyacın da ne zaman geleceği, geleceği belli, belli değil. değil. Aslında ihtiyaç üç aşağı beş yukarı belli. Çünkü sistem belli. Ama papa öyle mi ya? Papanın uçağı gelir gelmez papa şey yapar orada hadi bir arabasını e, beğenmez. E, bir şey yaparlar. Biliyorsunuz papanın öyle bir özelliği var. Lüks araba daha uyduruğunu istiyorum. En ucuzunu istiyorum diye çok kaprisli evet. bir adam yani. Yani Değil mi? Değil mi? En ucuz arabaya bineceğim illa diye. Piyasadaki en iyi yerliyi istiyorum. Efendim güvenliğinizi sağlayamız Daha daha da uyduruk falan diye öyle bir çok kapışlı adam yani. Evet, şey, bunun üzerine muyuz? de polislere bez dağıtmışlar. Yetişkin bezi. E ihtiyacınız olursa buna güzel bir şekilde yaparsınız diye polislerin ellerinde yetişkin bezleriyle güzel pozları var bugün kafalar Filipinli polislerin. Karışık. Kafalar karışmış ya. Karışmamış canım gay gayet. Kafalar karışmış. Bir hacetiniz olursa Çocukları toplayıp yetişkinlere bebek bezi dağıtıyorlar. Valla bizim sınavlarda diyorlardı işte hani hatırlarsanız ihtiyacınız olursa tuvalete gitmek O kalktı desen, galiba ya sal gitsin diye. Sal gitsin. Kalktı ve... Artık tuvalet izni veriliyor diye. Tuvalet Nasıl izni veriliyor mu? Bilmiyorum. Biz de burada hep tutun ya. Yani bütün üniversite hayatınız boyunca çişli diye isminiz çıkmasın diye. Evet. Biz burada uyarılarımızı Bir üniversiteye gireceğiz diye kendinizi mahcup duruma düşürmeyin kadar üniversite boyunca Hatta sonrasında da peşinizi bırakmaz ya Bizim ilkokul birdeyken bir arkadaşım Başına gelmişti yani bir arkadaş yani çok erken, de Çok erken açıldı bu konu Valla hayır yani 8.32 itibariyle <gülüyor> açılması beni biraz korkuyor. En azından bir 9 çeyrek falan <gülüyor> Böyle bir bari. beklentim vardı da Oktay Benim anaokulumda başıma gelmişti Ben eğitim hayatımı bıraktım ya. Çok yani, mağdur oldum işte diye anneme diyorum, bir şey yaptım Bıraktım ben anaokulu yani. bıraktım Başka okula mı gittin? Yok gitmedim bir daha çünkü İzmir'de de küçük de yer. Küçük o zamanlar o sancak hemen yayıldı. Aa hangi okula gidecek acaba? Sen falan şeyden bahsediyorsun değil mi Anaokulu ev eğitimi oldu. Simirna yani. ne okuluna gidiyordun? Sibirna ilk öğretim okuluna mı gidiyordun? Sibirya ilk öğretim <gülüyor> okulu. Orada şube açmışlar. Niye canım? Simirna döneminden değil misin sen? Vallahi kız lisesinin içinde bir anaokuluydu. Hem de kız lisesinin Kızlar içinde. Kızlar kaynıyordu. Vallahi anlatsana biraz. Ama tabii ondan sonra bana çişli demeye başladığımdan bütün... <gülüyor> Aşk hayatımda olmuştu. Valla işte hayatlar böyle kararıyor. A keşke o zamanlar böyle yetişkin bezleri olsaydı da e, bu duruma gelmeseydik. Gerçi sen de o zaman yetişkinliğine de o. gerek yoktu yani. <gülüyor> normal bir bez normal, olsaydı normal ben be. ona da yapardım. Vallahi o öyle. zaman bez yoktu ülkemizde. Ee, işte papayı bu şekilde papayı mutlu edeceğiz. Ee, papayı mutlu ederken popoyu ihmal ediyoruz zaman. Evet. evet bak çok güzel getirdim Bağladı Davulcumuz adam bağladı. niye gelmedi? Davulcumuz niye? yok çok bir boşluk Allah, var ya. O ele, elektronik, elektronik davul sayılmaz faiz Niye Adam davul... alıcıya sorsan elektronik davul da çok güzel bir davul. Hayır, olur güzel davul da bizim programa şey değil. Ha. değil bizim programıyla şey. yaptın. Yani olmaz yani. E, davul içi gelir birazdan ya. Yollarda buzlanma var ya. Ondan. Birazcık şey yapıyor. Durum böyleyken böyle çocuklar. Dün çok garip bir gün olmadı mı ya? Çok garip bir gün oldu. Fantastik omuzun. Yani ne kadar fark ettiniz falan oldu bilmiyorum da çok arka arkaya garip garip olaylar yaşandı. Biraz ülkemizde. açar mısın ben ülkemizde? Çok bir... da açmak <gülüyor> istemiyorum. Cumhuriyet gazetesine geçmiş olsun diyelim. Akaren, bir kez daha. Ağzımıza evet, evet. geldi. Ama eee neyse ki olaysız e, kapandı gece ve de daha önce gördüğümüz bir sahne olarak aa tamam bu filmin devamını biliyoruz der gibi bir korkuyla takip ettik haberleri ama herhalde bu sefer zor durumda kalırız yapmayın dediler öyle dedi herhalde evet ama onların da twitter'da açıklaması var herkese yetecek kadar odunumuz var gibi bir açıklaması var işte ifade özgürlüğü i̇şte ifade özgürlüğü Avrupa'da olmayan ifade özgürlüğü burada var dedikleri o buyurun başka neler oldu başka neler oldu? Aa, bu arada Yaşar Kemal e, hastaneye yoğun bakımda hala yoğun bakımda, bakımda, evet, yoğun bakımda, hala bakımda. Yoğun bakımda. Ee, umarız en kısa sürede sağlığına kavuşur yapar sorunluğum cihazına bağlı olarak şu anda uyutuluyormuş ee, durumu kritik Aa, evet, kri kritik diyorlar ondan sonra bugün, bugün sen bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'ni aldın Oktay bak bakalım şöyle bakıyorum Cumhuriyet dün başlayalım. gecenin yansıması var mı maletede, dün gece, dün gece dediğin dün sabah karşı olan şey mi polislerin hmm, e, polis yok. tarafından çevrilmesinden itibaren olan şey anlatılıyor. O değil akşamki, dün akşamki hadiseler. Dün akşamki hadiseler. Dün, dün, dün akşamki, akşamki hadiseler. hadiseler. Dün akşam bir hadise olmadığı için yok mu? Hmm, yok var canım var uzun uzun, uzun uzun anlatılmış, uzun uzun anlatılmış özgürlüğe tam destek diye çıkmış bugün. bahşette o var. Teröre karşı dayanışma ve ifade özgürlüğü için yayınladığımız Charlie Hebdo dergisinin seçkisini polisin engelleme girişimi kınandı diye e, onu yazıyor. 10 On, ek sayı da çıkarıyor galiba. Daha doğrusu ek baskı da yapıyor Charlie Hebdo. E, 16 dilde 3 milyon <gülüyor> adet. Yüzde %8 bin 300 öyle bir şey. Yüzde %8 bin 300 e, fazla bir şekilde basılmış ve dağıtılmış ve satılmış. Charlie Hebdo dünya e, e dakikalar işine tükenmiş Paris'tekiler. Evet ondan sonra bir ek baskı çıkaracaklar. İşte 16 dilde e, Türkiye'de de Cumhuriyet buradan 4 sayfayı özel seçkisine taşıdı. Bunda bilmeyen yok zaten herhalde. Dün Çünkü tüm gün bu konuşuldu. Başka hmm. neler oldu neler bitti diye bakacağız, bakacağız ama bakacağız, şu reklamlara falan filan böyle bir aradan çıkaralım rahat rahat konuşalım sevgili dinleyiciler. To Strike ve Borderline. Modern Samahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar Baby I'm ready to go. Anadolu hipsterının gerçek yüzünü de görmüş hmm, yani, olduk <gülüyor> A dedi ya a dedi <gülüyor> Ne aynı, aynısını bana... yapıyordum ben ya. Demek stüdyoda bağırınıyorsunuz. Bu arada sevgili dinleyiciler yayınları yapmayacağız çok yaman olduğu için ama Barış Manço'nun Gibi Gibi şarkısını akapelli olarak çok güzel seslendirdiğimizde mutfakta ortaya Bununla çıktı. Bununla müjdesini verelim yeri gelir patlatırız aman nereden çıktı demeyesiniz. Abi demeyin lazım olur diyoruz. Şşş. Bir taktik Gibi Gibi'nin 15. <gülüyor> Şu anda kafalarda Gibi Gibi'nin çaldığını ben hissediyorum zaten. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve bir atladığımız şeyi dinleyicimiz bize hatırlatmış. Çok teşekkür ediyoruz galiba Eda Hanım şu Eda. Ee, şöyle demiş. 15 1. 15 Kaç yılda bir geliyor bu olay? 35, 35 yılda. 35 bin yılda, yılda bir benim hesapladığım. Vallahi <gülüyor> aynı şey söylediğiniz evet. için. Herhalde. başında zorunda. söyledim. Onu. Hiç enteresan gelmedi. Sonra midaka 015 02 2015 Yok söyledik sönder. Tamam. Ben öyle başlarım. Bilimcilere tamam de bir heyecan olsun diye. 015 öyle 015 öyle ortasında oluyor. bulamadık ya. Ne espirisi bugün? Aa, olur mu? Tam simetrik. Hayır, tam simetrik şubat ayında oluyor. X, Nasıl X X eksenine göre simetrik tam işte Tam simetrik. Hayır, tam simetrik. Şekilde simetrik değil yani. Şubat, şubat ayında da olmaz. Olur canım. 51 Şubat'ta olur. 15 olacak. 15-02-2015 olduğu zaman tam simetrik olacak 15.01 15-01 işte. diye değil de 15... 51 Şubat'ta tam simetrik oluyor. Öyle ya. bir tarihte yok. Zaten taş çatısı 28-29 Şubat. Evet, ay, 28, evet. evet. 2051'de olacak. 01 diye yazmayın. 15 Şubat 2051'de tam simetriyi yakalarız. Ne diye yazalım? Şöyle yazın abi. Şimdi burada zaten olay şey değil mi? 35 bin yılda bir tamam. gerçekleşecek bir tarih haline getirmek değil mi? Evet. evet. Ben yanlış mı biliyorum? Yok. Yo, doğru. O zaman doğru. şöyle yazın. 15-1-15... 15, 0, 1, 15. 0, değil. 0, 1. 1 yok. Haa. 1. Ne oluyor? 15 ama gerçi o Şubat'ta da oluyor aynısı. <gülüyor> <gülüyor> Bütün <gülüyor> aylarda oluyor. O Her zaman... ayın 15'ini simetri yapıyoruz. O zaman kolay. 30 günde bir başımıza gelecek bir olay. 35 günü bir... bin yıl artı 30 günde bir. <gülüyor> Her zaman da bu mutluluğu yakalayamıyoruz Oktay. <gülüyor> Telefonsuzluk stres sebebi. Aa. Stresi yanlış mı telaffuz ettim? Dün stres. ben telefonumu o, unutup gelmiştim. Hiç ben de bir stres gördünüz mü? Evet. Evet. Gördüm Var mı? mıydı tabii bir tabii sorun. Yayın stres üstünlüğü kuruluydu. siz mutfakta telefonlarınızı çıkardığınızda bir mahzunluk olmuştur. Ben hiçbir şeye mahzunluk bakamadım. Mahzunluk ve diyordum. mahcubiyet. Mağdur oldum, sizi keseceğim demiştim. Amerika'da bulunan Missouri nesi O Missouri onu çal Missouri yani Mezuru I mean, kasaba. I mean, Milionuş oldu. Od neydi şarkı hatırlamaya çalışıyorum. Missouri diye vardı değil mi? o Missouri diye şarkı yok ya. Missouri. Çünkü susanmışız. Missouri var. Missouri. O da Missouri Missouri Missouri Missouri Missouri. Evet. Missouri çap. Missouri Üniversitesi'nden yapılan son açıklama şu: Telefonundan ayrılan insanların yaşadığı kaygı baya yüksekmiş abi demiş. Baya baya yüksek. Ne kadar yüksekmiş? Baya baya yüksek demişler. Başka bir odada bile unutsan. Telefona... Abi, abi stres. Ama çalındı diye korkabilirsin. Aynı şekilde cüzdanı da unutsan korkarsın. Yok evde otururken şey yaptığını düşün. Vallahi ben şu anda mutfakta bıraktım ve şu anda acayip stresliyim. Yani bir an önce bitirelim de ben bir an önce gideyim alayım istiyorum kusura bakmazsınız. Bir gergin hissediyormuş insanlar eğer telefonun yanında olmazsa. Ben olunmazsa... de diyorum bir huysuzlanma bir şey var bir huzursuzlanma var. Acaba neden ne yersem telefondanmıştı. Ne oluyor ondan sonra? O kaygı neye yol Bilmiyorum açıyor? Bilmiyorum Oktay. An be an ben aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda denek konumundayım ben. Şuna yol açıyormuş. Missouri Üniversitesi'nden hocaların söylediği gibi. Yoksunluk hisse Yoksunluk hisse de tuvalet ihtiyacı insanda oluşuyor. Evet doğru. Aslında ihtiyacı oluşmuyor da ihtiyacı oluşmuş gibi hissediyorsun. <gülüyor> evet yani tam ihtiyaç yok aslında. Bakıyorum şöyle bir şöyle bir bakıyorum diyor. Yok ihtiyaç yok ama yani anda, varmış gibi. Şu anda bakıldı sevgili fark etmişsinizdir. Kaygı ve gerginlik kişinin tansiyonunu ve kalp atış hızını yükseltiyorum. Şu anda ben nabzımı kontrol ediyorum. Doğru valla ben de bo boynundan görüyorum atıyor yani. Atıyor 168. Senin öyle mi atıyor? Şu anda 168 üç, çocuklar. 3, 3,5, 3, 3,5 diye atıyor benimki. Benimki. telefon şu anda söyledi. cebimde olmasına rağmen ben bile adamın yoksunluğu bana geçti. Zaten bulaşıcıymış bulaşıcıymış. Her şey bulaşıcı bu da bulaşıcı. Aman kimseciklere söz vermeyin Hah. aman telefonlarınıza dikkat edin demiş. Aman Oktay lütfen yani bunları söyle yoksa aman diyoruz efendim büyücüler dünyasına bir girelim Kenya'da. Ay, ay. E, Kenya biliyorsunuz ki Kenya'mız güzeldir. Kenya'yı Kenya, Kenya Kenya diye demişler. Kenya'da daha önce 5 kişiyi dirilttiği söylenen büyücü Samuel. Ne yaptı? diriltmiş. Diriltme... Ha didikliği didik, didik, anladım ben. E, beş kişiyi dirilttiği söylenen büyücü Samuel. Bence çok güzel bir şey ya. Böyle Hı. anılmak. Ölüyü diriltir mi? Yani bir avukat için hani adamı iptal alır diye bir şey var ya. Ha. Bence en güzel mesleğinin zirvesizliğinin gösteriyor Bir büyücü içinde hakikaten de ölüyü diriltir. Ölüyü diriltir. Yok efendim ne bileyim karı kocanın arasını yaptı. Efendim nişan bozdu falan. Bunlar, Bunlar zayıf büyücülük. Ölüyü evet. diriltme nekromansi en güzelidir. Samuel e, ününü Kenya'nın dört bir yanı çok güçlülerim de Fahir. Ölüyü dirilten büyücüye de sadece adıyla ya da sadece soyadıyla hitap etme ya. Sayın Samuel. <gülüyor> Adı yok mu? Ya da Sayın Samuel kanundu. Ha, Samuel kanundu diyeceksin. Tamam, ya Samuel Lütfen kanundu. Amman yani her... bizim işimiz. <gülüyor> Sayın Samuel kanundu. Kenya'ya bütün ününü yaymış. Ölmüş yakınlarını diriltmesi için de büyücüyü köylerine davet etti bir grup aile. Ne yapıyor peki? Şey mi diyor? geç kalmışsınız. Yok, artık orada şöyle oluyor. Ölü diriltme törenini belki de diriltti. Nereden biliyorsun? Haberin devamlı nereden biliyorsun? Ee, ölü diriltme törenini merakla izleyen köylüler beklemişler, beklemişler. Ölünü olmamış. Dirilmemiş. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> dirilmemiş ölü... mi fayıl? Evet, ölü dirilmemiş. Sen misin ölüyü diriltme? Sen bunun ağzını, burnunu döve, döve üstelik de ölüyü mü? <gülüyor> Niye dirilmiyorsun? Niye, Niye dirilmiyor <gülüyor> diyor. Adam mı giriyor? Sayya Samuel kanun duyuyor. Belki Hiç de yöntemi yok. odur. Gittik adam getirdik hala dirilmiyorsun diye. Rahmetli de Peki, döve döve diriltmek diye bir şey yok mu büyücülükte? Bakayım yok. <gülüyor> Bak, <gülüyor> e... kalkulan diye. vallahi büyücüyü döve döve ee, diriltme var. Hakikaten Samuel Kanun'du bir dayak ye bir dayak Çok ye. Çok para aldı o zaman. Ben bunu yarım saat 45 dakika içinde diriltirim. En değil son değil. aile kurtarmış bunu. Ya tamam tamam diriltmesin çocuklar bırakın diriltmesin. Vazgeçtik biz diye en son öyle şey yapmışlar geçmiş ee, olsun. Sayın Samuel Kanun diye geçmiş olsun. İfade özgürlüğü bu değil. Ben de onu da söylemek Hı, istiyorum. Yani. Yalnız bu Samueldi tam reklamını yaptın da sen bunu nasıl yapacağını iddia ediyorsun ya. Bir şekilde 5 kişiyi diriltti diye adın çıkmış. Sen fal bak. Efendim şey yap. yani 5 kişiyi başka para... şekilde diriltmiştir Ege. Bilmiyoruz Ama ki yani nasıl diriltiyor. Ege büyücülükte şey vardır. Çıta teknolojisi. Yani çıtayı Yükselttiğin zaman o çitanın aşağısında bir şey beklenmez senden yüksek. Hep, daha yükseği, hep daha yükseği Çıta zaten ölü diriltmek çıtasından daha öte çıta mı i̇şte, var? bu adam çok yükseltmiş ya da yükseltilmiş Bir değil, iki değil, üç beş değil, tane bir ya. değil, beş tane diriltme operasyonu Hayır bir de çıtayı yükseltiyorsun da Sen kendini bilmiyor musun? Kendisi de dirilttiğini mi zannediyormuş? Valla insan bazen hani kendini de inandırabiliyor böyle şeylere. Ben Biyolar... şimdi bir gideyim yarım saat 45 dakika için dirilmezse beni arayın diye kaçacakken <gülüyor> sen otur istersen bir yemek ye falan demişler. Bir de bu Kanundu beyefendi yani... Sayın beş... Samuel Kanundu. Ee... Sayın Samuel Kanundu 5 tane adamı diriltiyor. Bugüne kadar biz programda konuşmadık da dayak yediği için mi konuşmadık? <gülüyor> Valla ya? öyle. Yani <gülüyor> acıktı tarafı. Bu nedir yani? İfade özgürlüğü kapsamında mı aldım ben bu haberi? O zaman dayak yiyen her büyücüyü burada ifade alalım. Evet. Lütfen sizde büyücülere sesleniyorum. Ne olur adam gibi büyü yapın. İşte ya da... karanlık sanatların zor tarafı bu. Karanlık sanatlar derken biraz açar mısın? Karanlık Büyücülük, sanatlar akademisi falan filan. <gülüyor> <gibi>. Büyücülük <gülüyor> karanlıksa büyücülüğün de karanlık tarafı var. Lütfen. Öyle. Ya da bir şey yapsaydı keşke sayın kanundu yani yanına o dirilttiği adamlardan birini alsaydı evet, ya dirilir. da ikisini alsaydı hem onu Vallahi kovarlardı. Ya. Belki hani... ölen adamın bir suçu kabahati vardır da ondan yani onun ondan ötürü bir, belki şey yapamamıştır adam Hayır, kendinden bak... ötürü canlanamamıştır. Vallahi ölüyü diriltecek büyücü adamsın ha. Birazcık bir yar yani çalışması, yani. birazcık böyle kamuoyu yoklaması bence çok güzel yere gelirdi. Bir de şimdi son umut büyücüyü çağırıyorsun. Evet. Ama nasıl bir şekilde, nasıl bir ritüelle diriltiyor onu bilmiyoruz ki. Belki o ritüel sinirlendirdi. Çünkü sonuçta zaten birisini kaybetmişler. Onun Biraz acısı var. Ama bu gelip de şey, şimdi buraya yatırın herkes arkasını bir 15 dakika bir dönsün falan bu tip hareketler yapıyorsa... Bilmiyorum ama sanırım bir gıcık olma durumu da var. Yani o da var. Köylüler bir gıcık olmuşlar adama. Tipine mi gıcık oldular artık orada bir laf etti. Rahmetli'yi diriltmesi için çağırdık. Rahmetli dirilmedi. İnatçıydı biraz. Son gününde da... de inatçılığını gösterdi. <gülüyor> Bak gördün mü Rahmetlinin, rahmetliden ötürü şey olmuyormuş demek ki. Ben canlandım. Hatayı Ölendi ararım büyücüden önce. Hatay bence en başında yaptı. Kanundu. Aynı evi senle paylaşarak Oktay. Teşekkür ederim. Hatayı ben en başında yaptım. Aynı evi senle paylaşarak. Yes. Kendimi çok tatmin edeceğim, ayrılığı kutlayarak esvedalayacağım. Tamam yeter Yahu Aa, ya tam Ege Ege gelmişti mi? gördüm, heveslendi, bir ağzı falan oynamaya Önce başladı. Önce bir kim versem bıraksam mı kendimi bayılıyorum? Ben Dener'de 42 yaşına dün geri bunu da hatırlatırım. 42'ler kulübünde sen. zaten kaç kişi yaşadı bey sormuş. Evet sorsun. 2015 yaşanmışlık mı yoksa anı mı? Çok Yaşasın güzel ben soru bence. Çok güzel soru atladığımızda bir soru bugün. Ee, onu bir değerlendirelim. Yalnızca tarih diyorum ben başka bir şey demiyorum. Bence Her yarın yaşanmışlık olacak. 10 yıl sonra içinde. 10 yıl sonra belki anı olur. Ona da zaman karar verecek. Anı olup olmayacağını. Zeynep Hanım da hatırlatmış bize. Sağ olsun. Ee, biraz geriden geliyorum ama diyerek olsun efendim. Telefonsuzluk korkusu nomofobia değil miydi? Sizden öğrenmiştim vakti zamanında bakıyoruz. Biz öğrenmemişiz. Zeynep Hanım nasıl Aynen. öğrenmiş Notlarımıza bunları? Notlarımıza bakıyoruz. Bakayım ben. Eski notlara bak Oktay. Geçen senenin Telefon şey korkusu. O? Telefon korkusu. Nomofobia doğru. Nomofobia. Nomofobia. Mo, no -mo, mo, mo, -mo dedi. Mobil Çı telefon. Çıkayım mı ben? Çık. Vallahi ben de çıkayım. Ege sen kal. Ben de o zaman telefonlu şarkı çalayım ne dersiniz? Telefonlu Aa, şarkı çalayım. çalacaktın hani. E şey başka şimdi başka şey... şimdi Hadi bir Beatles bir şey çal ya Beatles çal Beatles, Beatles. Da çalayım tamam Beatles, Beatles, Beatles çal Beatles ama Charles. önce bir telefon manmayı çalalım ana telefon evde mu? kalmış. Ha Gaza Boylu bir zaman yolculuğu da olsun. Ay çok Ev iyi ya. E başında olur. yürümesi falan duyulmuyor mu bu şarkıda? Bu yürümesi kesmişler falan var. hep yürümesini hep kesmişler. En güzel yeri şarkının ya. Sen Ancient My Heart'la mı karıştırdın? Hayır hocam? ya yürümesi var. Çak çak çak çak çak koşuyor falan Gaza Boy bir şey. Oraları diyor falan. hep kesmişler. Yok mu başında o? Görüyor gelmiş Oktay ne, ne bileyim mi araba gelmiş başlattı başına başını, başını kestiyor. Ah. yokmuş başında. Allah Allah burada köpek havlıyor dur. Aç dur, bir dur. aç. yürüdü bak duydunuz mu? Evet çık, çık, bir de çık, laptopu açıyor bak. Çık, çık, çık, çık. Açıldı. Bak devamla çıkıyor bu başında yürür gazete bu. Bir açma saynesi var burada. Bak kapıyı Pişt. çalıyor şimdi. Şimdi de horoz. <gülüyor> şimdi Asımcan Gündüz geldi. Telefonma ama geliyorum. <gülüyor> Hadi. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar <gülüyor> şarkı dinledik sevgili dinleyiciler hiç sesinizi çıkarmayın. 9-12 saatimiz modern sabahlar devam ediyor. Espriler şakalar buyursunlar. Eğitim köşesini açıyorum müsaade edelim. Aç, eğitim aç, köşesi Aç ağaç, eğitimi eğitim <gülüyor> Sürekli <gülüyor> eğitim gibi bir şey mi? Yani Yok. Oktay mevzu... Demirci'nin eğitim köşesi. Oktay Demirci'nin eğitim köşesi. Oktay Demirci'nin eğitimi. Tamam. Geçen de... sene söylediğin yapmadığımız program. Evet yapmadığımız. Bu sene sizin de ben daha donanımlı olduğunuzu düşünüyorum bu konuda. Donanımlı. Oktay Demirci eğitim. Biraz iyi, saçma biraz, saçma benim. Cümle Demirci değil Demirci. Demirci eğitim Demirciği, eğitim Demirciği. eğitim eğitim eğitim eğitim. Oktay Demirci eğitim. Eğitim, Oktay eğitim köşesi eğitim. Oturmadı program program oturmadı abi valla. Evet e, sevgili dinleyiciler hoş geldiniz e, yine bir 15 Ocak ve yine bir Perşembe. Biliyorsunuz Ve yine 1 2 2015 her, Perşembe gelen her 15 Ocak'ta e, eğitim köşemiz evet. modern sabahlarda oluyor. Yine e, iki tane konuğum var beni eğitmek üzere. Eee stüdyomuza davet ettim. Hoş Estağfurullah. geldiniz, Estağfurullah. E, şöyle diyelim. Biz de sizi eğitirken kendimiz de, de Eğitmiş sayılırız. Evet. İşte eğitim buradan başlıyor. Evet bugünkü konumuz bu programdaki konumuz Bizi tanıtmayacak mısınız? Bu <gülüyor> da bir eğitim çünkü <gülüyor> Evet doğru bugünkü konumuzun iki uzmanı var Tanıtmayacağım. Bunlar ee, bir tanesi Fahir Bey diye tanınan Fahir ben, Ünç ee... Tevfik Fahir <gülüyor> Ünç. Evet eğitim ve vergi uzmanıyım teşekkürler Haydi bir program olursa vergiyle ilgili onu da şey yapabiliriz. Buradan bizi dinleyen diğer radyoculara ve programcılara da e, bilgisini sunarız. Fahir Bey'i vergi konusundaki programlarınız için arayabilirsiniz. Ve diğer bir uzmanımız e, Ege Kayacan. Hoş Kayacan gel. sürekli eğitim merkezi genel müdürü. Fahir de bizde çalışır. Kurucu ortaklar arasındayım. Hem çalışıyorum hem kurucu ortaklar arasındayım. Rahats yani çalışır deyince sanki onun altında çalışıyormuşuz gibi öyle bir şey yok. Sigortasında tam betürüyoruz. Ee, tam maaş üstünden yatırılıyor. Ben Kartınızı da gördüm orada icra kurulu üyesi diye bir şey. İcra kurulu evet. Ve ruhhas aza diye bir şey yazıyor. Geçen hafta icra geldi ama onu atlattık. <gülüyor> Şükür. Tebrik ederim. İşler pek yolunda gitmedi zira. Evet, e, hoş geldiniz. Bu kısmı sohbetimizden sonra <gülüyor> isterseniz köşemize geçelim. E, bu hafta... E, e, ben bu murahasa program... aza olduğumu bir kez daha açıklıyorum. Biz e, daha da... <gülüyor> Öğrendi, bir Öğrenelim çünkü. Ben de az önce öğrendim murahasa aza olduğumu. Evet ben sizin kartınızda gördüm. Dükkanı da yedi DM'ine ye teslim edeceğiz önümüzdeki ay içinde. Şu anda bir soğuk su var. <gülüyor> Soğuk ve hava iste Çocuklar konusu ee, çocuklara nasıl Çocuklar davranmalıyız? yani pediatri ee, Hangi konuda nasıl tepki <gülüyor> verebiliriz <gülüyor> <gülüyor> Pediatri bölüm başkanı uzmanı e, Doktor olmayan bir kişi Yok doktor ama <gülüyor> başladım sanmış. yarın bırakmıştım İnşallah bitireceğim İnşallah. Kendisini doktor olmayan bir kişi olarak tanıtmak Ne kadar güzel bir insan. Yani e, programımızın özelliği cümlelerin düşük olması sevgili dinleyiciler köşenin adından da anlamışsınızdır. Şimdi bu hafta e, değerli konuklarım çocuklar konusuna e, eğilmek istiyorum ve birkaç tane sorum var ve benim cevabım var. Bakalım doğru mu yanlış mı? Şimdi mesela... Çocuğunuz Bunu size şu şekilde bir... yapsak inanınız inanmayınız şeklinde yapıyoruz. Evet. <gülüyor> Ahmet Sağlam Tamam yapalım. Ee, çocuğunuz mesela bir resim yapıp getiriyorsa. Evet. Şimdi biliyorsunuz ben bu konuların yabancısıyım, Siz bu tabii konuda ki. tecrübelisiniz. Evet evet evet. evet. Ee, bir resim yapıp getiriyor. Mesela e, siz çok daha iyilerini bu resimler aynı yaşta. E, ben daha iyisini yaparım. yaparım. Yani açık söyleyeyim ben, ben de daha de. ben daha iyisini yaparım kesinlikle yaparım. Nasıl bir e, tepki veriliyor <gülüyor> bu yönde? ...ben tepkiyi verdim... <gülüyor> ...bir resimle karşılaştığın zaman... ...yapa yapa bunu mu yaptın? Bu mu yani? Ne dersiniz? Mesela... ...muhteşem, gördüğüm en iyi resim... ...mükemmel mi dersiniz? Hı -hı. Yoksa... ...bunu mu yaptın? Yapa yapa bunu mu yaptın dersiniz? Senin yapacağın resim böyle falan gibi... ...işte A şu arkadaşın yaptığı... şey gibi güzel... olmuş... E, ...ne gibi olmuş, ne gibi olmuş... ...hiç hoş olmamış yani, evet... ...yoksa sadece mesela güzel olmuş... ...tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim mi dersiniz... Ee, inanılmaz güzel ifadesini, mükemmel ifadesini kullanır mısınız? Teşekkürler. Ben sadece keyifli derim. Çocuğumun yaptığı her şeyi. Çok keyifli olmuş ya. Çok keyifli ee, gerçekten de. Bense... E Unbelievable, it's phenomenal, gorgeous gibi ifadeleri kesinlikle kullanırım. Yani İngilizce Çocuğun... mi kullanırsın? İngilizce. Çocuğun tabii. iki dille eğitilmesiyle ilgili konuşacağız diye gelmiştik biz. <gülüyor> biz o, öyle o şekilde diye düşünmüştük. Ben çok net anladım, kafamda e, oluştu net bir şekilde. Peki mesela e, çocuğu övmenin Mesela çok Çocuğu öv övmenin ne çocuğa şey... ne bana faydası yok. <gülüyor> çocuğa övgüye Ne faydası var çocuğa? S Sorun bu. Çocuğa övgüye, övgü çocuğu... çocuğa yergi. Çocuğu övmek, çocuğu gazlamak aslında. aslında. koçsun ve ben genelde bunu keyiflisin diyerek yaparım. Çok keyiflisin ya. Çok keyifli. Mesela ders çalışıyor. Aferin ya çok keyifli. Bu da size... laf sokar gibi olmaz mı? Yani bilmiyorum ben bir yabancısıyım ama yani. Sizce çok keyiflisin ben seni çok bozmayayım falan. Keyifini bozmayayım falan gibi bir. Şey mi yoksa takdir amaçlı mı söylüyorsun? Babaçim bugün okulda öğretmen bana aferin dedi. Çok keyifli dedi. <gülüyor> o da dedi ki aferin deme lazım olur dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben programı bitirmeye yönelik birkaç cümle sarf edeceğim. Ee, ama daha bitmedi sorularımız Faiz. Bitmedi canım ama siz bence bunları duyunca bitirmek isteyeceksiniz yani. Çocuğunuz size geldi. Övgü dediniz ya onunla ilgili. Çocuğunuz. Çocuğa size övgü geldi. olmaz. Zeytuna zeytuna Diğer mesela bitirebilirdim ama yapmıyorum. Daha bekletiyorum. Opa, Opa, karakolu mu arasak ya? Ne <gülüyor> <Bir> şey <soracağım. gülüyor> Karakolu arayayım mı ben? program böyle Jandarmayı biraz daha. Jandarma Program renkli olsun diye güçlü gibi bir karakter mi yarattım? Güçlü. Bir de Can o diye kameranız mı var Hayır yo ben iki tane uzman konuk çağırdım buraya. Nereden çağırıyorsunuz bunu? Heyecan sürekli eğitim merkezinden geldik <gülüyor> Oradan ya çağırırsın. Ege Bey sizde yani. Evet biz bazı şeyleri gözden geçireceğiz. <gülüyor> ee, mesela çocuğunuzla kıyaslama yapar mısınız? Kıyas. Arkadaşın senden daha keyifli derim ben mesela. <gülüyor> mesela ben çocukla kıyaslama yapmaktan ziyade çocukla gıybet yapmayı daha çok tercih ederim. Kıyaslama peki? Kıyas. Neyle kıya? Eşyayla mı, arkadaşlarıyla mı? Hayır, başka bir arkadaşından daha iyi ya da ondan daha kötü olduğuna göre. Hayır kesinlikle. Bu, bu çoksunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çocuğun hiç arkadaşı yok zaten. Ben de kıyas yapmadan bir şeyin güzelliğini bildirmede zorluklar yaşıyorum. O yüzden arkadaşın senden daha keyifli veya sen arkadaşından daha keyifsin diyerek çocuğu kıyaslarım. Peki mesela çocuğunuz geldi bir şeyin ne olduğunu sordu. Bir kelimenin, ifadenin. Ayıp bir kelime mesela o mu? Hayır canım, baba haca ne demek diye geldi sana. Yani evet mesela öyle geldi. Evet. Ee, bu kelimesi siz anlatırken Wikipedia'yı açar. Tanımını mı yaparsınız? Tanımını. Yoksa mesela bir örnek vereyim sana diye mi başlar? Cümle içinde mi? Pazardan Muraha zaaza aldı mesela evet. evladım. Yavrum Muraha zaza çok keyifli bir insandı. Mesela cümle içinde kullanmak şekil daha şekilde. güzel. Tabii örnekle ki. şey yaptınız tabii, tabii Orada çocuk kafayı çalıştırsın. Biz buna İngilizce'de keyword örnek, deriz. Örnekle keyword. tanımlama yapılmaz diye bir şey vardı bugüne kadar eğitimde. Örnekle tanımlama yapılmaz. O senin dediğin soruya soruyla cevap verilmez. Evet. Murahaz azamı. Ve babaya cevap verilmez. Hangi dediğim? <gülüyor> <gülüyor> yani o benim dediğimde ne demek? Pek çok şey söylediniz Oktay Bey. Onların içinden birini tercih ediniz. Peki kıyaslama içeren övgülerin evet. hiç övgüde bulunmamaktan daha kötü etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ya, hiç düşünmedim. <gülüyor> Düşünüyorsanız neden? neden? Vallahi ben biraz düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. Biraz düşündüm. Ee, ama dediğinizi de tam olarak anlamadım. Ben fikir hmm. özgürlüğüne girdiğini düşünüyorum. O da beni başka babalarla kıyaslasın. Evet. Bundan sadece keyif duyarım. Aynen abi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aynen ben abi. notumu aldım. Peki çocuğunuz bir arkadaşıyla, kendi evet. yaşatı bir arkadaşıyla size geldi. Evet. Hı hı. Ee, bir gece sizde kalacak. Yatıya o... kalışın evet, yat, arkadaşı. Yatılı, evet. Mesela ee... bizim Serra var, o da 15 aylık. İsterseniz örneklere girmeyelim. Yani... Hayır, mesela bizimkisi 13,5, o da 15 aylık. Sayılır, yaşıt sayılır. Yaşıt sayılır. Ee, o arkadaşının yanında, Evet. övgüde, kendi çocuğunuzu övgüde bulunurken... imtina eder misiniz? Ederseniz, neden? Neden? Haydi, Çocuk buyurun. kıskanmasın diye evet. ikisini birden övelim. En, en keyifli siz ikinizsiniz. Sınıftaki diğer çocuklar keyifsiz gibi. Ha ikisine hmm. birden mi bir övgüden? Ya ikisine birden ben ikisine bir övgüden ziyade ikisine birden yergiyi kullanırım. <gülüyor> mesela bak mesela Allah cezanızı vermesin sizin. Değişik bir fraksiyon. Rezalet. İkiniz bir araya geldiniz yapa i̇kiniz, yapa bunu mu yaptınız? Ha, i̇kiniz gibi. bir araya geldiniz ikiniz bir adam etmiyorsunuz be. Bak orada mesela şeyde çocuklar biz kavramını öğreniyorlar. Hı -hı. Hem... Sen ben değil biz kavramını öğreniyorlar. Ve bir puzzle'ın parçaları gibi. Dışarıdan tehdide karşı birleşmeyi öğreniyorlar. Tek yürek öğreniyorlar. olmayı düşünüyorlar. Peki mesela iki arkadaş, işte arkadaşıyla beraber bir resim çizmişler. Evet. Fahir. Duvara e, mı? Size soruyorum bu soruyu. O duvara çizerlerse var ya onların canı. okurma. Kafalarıyla silerim. Du yok duvara değil ya resim <gülüyor> kağıdıyla. Ne? Resim kağıdıyla. Kafalarıyla silmek çok güzel fikirmiş. Biraz saçlarını ıslatırım. Şöyle kafasını sür de sür de temizle resim kağıdına çizdim. Yani tamam. Kafa, Tabii, kafa duvar değil. Duvar, değil, duvar değil. Duvarla kafayı karıştırma. O, kendi resim defteri mi? yoksa bizim evde pahalı sulu boya kağıtları var ona mı çizdin? Kendi resim defterini. Tamam. tamam. İkisi de ayrı ayrı kendi. Ama bir rekabet başladı. Evet. Seninki daha güzel benimki daha güzel. Yok güne şöyle olmaz. Yok adamı nasıl çizdi evet. Ve jüri olarak seni belirliyorlar. Evet. Ve <gülüyor> yanına geliyorlar. Evet. Fahir özellikle size bu soru. Teşekkür Bey. ediyorum. Geliyorlar. Nasıl bir tepki verirsiniz? Hangimizinki daha güzel oldu diye mi? Evet. Hangimizinki daha güzel oldu? Ve buradaki güneş olmuş mu sence baba diyor mesela arkadaşının? Sence resmiyle. bu güneş mi? Ben şey diye dalga geçiyorum. Bu güneş mi ya? <gülüyor> salak ya. <gülüyor> Kendi içinde tutarlı Demin yani. yani. Deminki yergisini bu soruyla... Bu yergi ben. Yalnız bunu düz bir yergi olarak almayın lütfen. Bu yönlendirme. Güneşin öyle olmayacağını anlatıyor evet. aslında. Ben hemen orada Sadece şey Sadece salak demiyor ki. Yani bu salak, güneş mi diyor. Bu güneş mi Geri zekalı. bu güneş mi? Yani. O yani da yoksa bir, bir türlü çocuğa sadece geri zekalı derse özgüveni yıkılır. Tabii öyle demiyoruz zaten. Ben hemen bir portakal, bir mandalina, bir de greyfurtla güneş ve ay tutulmalarını hemen oracıkta anlatırım. Hemen ah, oracıkta. Şu anda ah, benim program sunmak ki... görevim olmasaydı uzun uzun anlatırdım. Uygun mevsimde çünkü yaz zamanı. Yaz Karpuzla, zamanı. Karpuzla kavunla anlatırsın. Hmm. Yazın karpuz kavun, kışın böyle mesela baharda erik. Mesela sen... <gülüyor> <gülüyor> Erikle falan anlatırım yani. Teşekkür ederiz. Mesela o arkadaşı evet. eve gitti. Evet. Kendi, kendi ailesine mi? şikayet etti. Kimi? Beni mi? Evet. <gülüyor> Kafama erik attı. <gülüyor> saçımla duvar sildi diye. Saçımla duvar sildi ve beni. Beni yerdi baba. Aha. Kim o? Kim kızım falan diyecek mesela? Kız kız arkadaşmış. Hmm. Atlasın. Ee, işte Fahir amca falan Ve Bir bak, bir bakıyorsun babası Çocukla yani. beraber gelmişler Babasını babası. da yererim babası gelmiş. <gülüyor> Babasını <gülüyor> överim babasına bir bakarım Ona göre he, ya örerim ya Örerim dedim ya överim ya yererim <gülüyor> Sağım <gülüyor> sağım belli olmaz yani... benim Oktay <gülüyor> <gülüyor> Ben <gülüyor> de o anda karar vereceğim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum kapı çaldı şimdi Fahir <gülüyor> sende de antene diller zonsuz yani Yani ben şey yapamıyorum şu anda <gülüyor> Yani kafam benim de kafam karıştı. Keşke ben... şöyle bir format yapsaydınız. Över misin yerer <gülüyor> misin? <diye>. <gülüyor> <gülüyor> e, ne dersin? Nasıl açıklarsın bu yergiyi? Yergiyi açıklamam ben mı? Bir kere zaten bu durumlarda ebeveynlerin elinde belge olmasa, Tamam beyefendi. Tamam çocuğunuzu alıyor olabilir. Bir saniye, bu güneşe benziyor mu? Daha doğrusu bu neye benziyor? Evet, affedersin diye ben şey yaparım. Ve ben hemen orada bir sofra kurarım. Hı hı. Çünkü derim ki ya, aç açına olmaz bu işleri aç açına konuşmayalım. Otururuz güzel soframızla. Bunu medeni ölçülerde tartışalım. Pardon, yer sofrası mı yoksa masalı mı? Yer sofrası. Ben masalı diye biliyorum. İşte iki ben iki farklı masalı farklı diye biliyorum. biliyorum. Yani ben yer sofrası diye duydum ben de onun geleneksel olarak şey yapıyorum. Yemeğin Yoksa... sonunda da meyveler geldiğinde adam tam meyveye atladı hop bir saniye ver greyfurtu ver portakalı adam da anlatırsın güneş sistemini. Zaten biliyordur da bilmiyorsa da yerer Peki olay tatlıya bağlandı adam gitti evet. arkadaşı çocuğunuzun arkadaşı yine sizde yemekleri yediniz. Ee, Hesap tabak... mı istediler? <gülüyor> <Tabakları> <gülüyor> ben hesabı çıkarırım kuver yazmam ama. Yani orada... <gülüyor> Tabakları, bardakları, çatalları, bıçakları onları toplarken, masayı toplarken Hı -hı. E, çocukları odasına mı gönderirsiniz yoksa haydi bakalım hep beraber diyerek onlara da çocuk verir Çocuk işçi ben kullanılması gerektiğini düşünüyorum zaten o küçük yaştan itibaren. E, masa toplanmasında masa aktif toplanması rol da. verir aktif, misin? Aktif, aktif. Vermem ben. Çünkü iki kuruşluk iş yapacak diye... Başımı derdi sokamam. Sabah kırması daha büyük zarar olur bana. Pardon. <gülüyor> Yanlış. Yarışma mıydı bu ya? Yok değil. <gülüyor> Yanlış cevaplarda böyle şey oluyormuş. Yanlış yok. Yani bu işin yanlışı doğrusu, doğrusu yok. yok da... bunlar. Fraksiyon. Fahir sizin? Valla ben çalıştırırım. Hem de şu, Ben geçerim kenara. Otururum böyle. Bir tane de şeyimi koyarım. Meyve suyumu. Orada lak lak içerken... Onu sen yap, onu şey yap, güzel çalıştırırım. Ondan sonra da bitmez. En son saçlarıyla da masayı Yani. <gülüyor> masayı <siledim. gülüyor> Peki en son e, teşekkür kısmında nasıl takdir teşekkür edersiniz? Teşekkür kısmı mı? <gülüyor> Mesela, Cumhurbaşkanından takdir... itibaren başlayarak o en üst seviyeden aşağıya doğru teşekkürler. Takdir eder misiniz çocukları masayı kaldırdıkları için? Yoksa tamam ha. hadi bakalım şimdi odanıza gidebilirsiniz gibi bunu gayet normal... Bir Ulan ben şey niye var? sürekli bunları odaya göndermeye çalışıyorum Oktay? Ayak altından ulaşmasınlar diye. <gülüyor> Ben çok keyifliydi derim. Bak tutarlı. Çok güzel. Çocuğu çünkü ben keyif ekolüyle. Ekolde keyif. Perfect, gorgeous ve phenomenal. E, congratulations kelimelerini kullanır mısınız? Congratulations tabii ki. Congratulations'ı kolay telaffuz edemediğimden. Evet. Perfect. Veya perfect veya congratulations'ın ötesinde this is bir, bir, niye falan <gülüyor> diyorlarsa veya ben buna şey derim. He. This is ne keyfi derim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim derlerse, ne keseri derim ya Ne keseri <gülüyor> Ne diyorsun ya baba falan der ya ne, ne keseri var ya, ya Ne keseri things like that Ondan sonra da İngilizce'de celer <gülüyor> K olarak oldu diye, de diye de bunu anlatmak lazım Ne keseri things like that Çok teşekkür ederim ee, Sevgili dinleyiciler sizin, e, sizin de içiniz kafanız karıştıysa Karıştıysa Lütfen bize mail atın e, Kayaçak ilgilen... sürekli eğitim merkezi Faks numaranı verdim kapatalım <gülüyor> Program Eee bundan sonra her perşembe ve bazı perşembe, 15 Ocağa gelen her perşembe 15 Ocağa gelen her perşembe e, burada olacağız eğitim saatimizle beraber e, keyifli günler diliyoruz sizlere de çok teşekkür ediyorum son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı burada biraz da para kazanalım diyerekten tamam, şey baş yap öyle bitir biraz ha. <gülüyor> sizin son konuyla ilgilincelikle şey verdiğindeyiz para, e, para biz çocuklar keyifle büyüsünler diyorum evet. keyifli günler diyorum keyif ola diyorum Keyif ola diyor Ege Bey. Fahir Bey siz? Biz e, keyif... çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Bu pedagoji konusunda çalışmalar yapmış. Şimdi aramızda olmayan tüm uzmanları da keyifler içinde yatsın diyor. Ee, keyif derken, Congratulations derken bir programın daha sonuna geldik. Ne keseri ee, bahsettiğiz? <gülüyor> ne keseri de geldik? Bir hayatımızın ne keseri olan bir başka şeyle devam ediyoruz. Şimdi reklamlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Next Ain't nobody diyecek sevgili Nijlan Nakarat'ta o kadar büyük bir sürpriz yok. Buyursunlar efendim ne oluyor ne bütüyoruz. Buyuralım efendim uçak dünyasına girelim <gülüyor> müsaadenizle. Heh. Ne uçağı ya? Reza hmm. Zerrab'ın Zerrab yeni uçağı, uçağı mı? mı? Yeni uçak mı Oktay? Değil. Başka ee, bir şey yok ki uçak dünyasında? Air Force bildiğim. mu? Air Force mu? Değil. Ee, İbrahim Tatlıses'in uçağı mı? Yok mesela uçakta yenen, Yok. yemekler bir şey gelir ya. Abi, bir saniye ya uçak Vallahi, deyince... Yani bizim yediğimiz ayrı. Benim ayrı yiyece dayı. yiyeceğim. Yediğim değil yiyeceğim ayrı. Fahir'in yiyeceği şeyler ayrı. ayrı. Çünkü sevgili dinleyiciler yani biziniz ayrı. <gülüyor> Ekönemi ayrı. <gülüyor> ekonomi ayrı. son gong çaldım. Vallahi billahi hakikaten yani. Hmm, yani bizizliyle, ekonomiziyle... Doğru e söyle o ekonomi. E ekonomi. Evet. E çok özür dilerim. Bizizle ekonomi. Bizizle ekonomi. E Bunları, bunların hepsinde yediğin şey insana bir hoş gelir demiş uzmanlar. E gelir tabii ya. <gülüyor> neden? Ama Peki ama neden? Bedava. Ben söyleyeyim mi Neden? azıcık veriyorlar çünkü. Hayır, bedava. oluyor. Küçücük bir şey veriyorlar böyle yalamak istiyorsun ambalajını. Tamamen bedava olmasından kaynaklı ve birlikte yapılan bir eylem. Doğru, hayattaki en lezzetli şeyler bedava, bedava olan şeyler diye bir bir arkadaşa söylemişti. Şimdi doğru. onu ben sana senden bir 3 lira, 5 lira, 10 lira, 15 lira alıyor olsalardı o yemek için ben sana söylüyorum. %50 lezzet kaybı. %50 diyorum bak %50'ye varan demiyorum. %50 diyorum. Mesela şeyde de öyle bizim dükkanda da birisine bir şey ikram edince çok güzel diyor çok yemekten. Çok evet yani çok lezzetli diyor. Mesela git birisine tatlı ikram et. Tat. Hmm, harikaydı tatlısı şey şeyçi. Ama mesela birisine tatlıyı ver, parasını al. Yani tatlınızda yani. <gülüyor> çok güzel açıkladı. Vay. Çok çok çok net bir açıklama oldu. 10.000 metre yükseklikte tat ve koku alma duyumuz ne oluyormuş? Tavan. Ha, Tavan mı? Açıklama bu buradan geliyor. Taban, Düşüyormuş. Tavan mıymış? Tavan yapıyormuş. A -a. O yüzden sadece A -a. E, Affedersin e, bunlara <gülüyor> ne versen yerden <gülüyor> olay, Olayın havasından dolayı Hop hop herkes neşe içinde yiyor. Uçakta özellikle. Yani değişiyormuş bunlar. Tat alma duyusu. Ben çünkü uçakta duysu. şeyden korkarım. Yani verdiler sana mesela sandviç. Ondan sonra diyorsun, bir yavanmış. Oradan pilot çıksa. ...on bin metre yüksekte uçuyorsun lan... ...insan olarak bu kadar yüksekliğe çıkabileceğini düşünüyor... Sen açıkla bakalım uçak nasıl uçuyor falan diye... ...yani o, da o zaman peyniri mi açıklayabiliyorsun sadece diyecek... ...herkesin Ve içinde beni bozacak... ...hiç giyelim ben sesimi Ondan çıkarmadan sonra yerim... ...bir de mikrofondan bozmaya devam edecek... ...F16'da oturan şey arkadaşınız soracağım. peyniri beğenmemiş... ...F16... Teşekkürler Ege. 16 mı? Baya büyük uçakla gidiyorsunuz. canım. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Sana onu karton kutuda verseler mi lezzetli yoksa porselen tabakta tabak. verseler mi lezzetli? Vallahi zaten yani şeyde havadasın bir şey vermeseler bile seni sadece buradan bırakmıyoruz deseler bile mutlusundur yani. Karnının açtığını düşünmezsin oraya çok acıktım. Hava uçuyorsun canım, daha aç açına, aç açına uçulur mu ya? Aç açına uçulmaz ya. Bilmiyorum mesela şimdi biz yarın bize su yok. Uçakta tercih ettiğimiz hava yolu sebebiyle. Valla mı? Tabii. Su istiyorsan <gülüyor> Parası vereceksin, yani. parasını, parasını vereceksin. vereceksin. Aman canım sen de ne biraz ben daha... Ben de şey diyeceğim. Ama ne olacak ya havada uçuyoruz ya diyerek şey yapacağım. Önceden içerim suyumu. <gülüyor> çeşimeden. Al yanına şişe al. Ona da mı laf mı edeceksin? Dışarıdan yani. mısırımı da patlatacağım. <gülüyor> mesela bazı hava yolları e, mesela şarapta özellikle... E, izliyorlarmış bu yolu. Şarabın da çok zararlı bir şey olduğunu herhalde Söylememiz gerekiyor yasa gereği. Alkol zararlı bir şey. Evet. evet. Ondan mesela uçakta da şey diyor soruyorlar. Ben en çok o soruyu seviyorum. Bir tane yani şarap alabilir Türk mü Fransız mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilmem şarap çeşitleri konusunda çok şeyim yok diye. Ama mesela plastik, çatal, kaşık bardak kullanılmasını yemeklerin ve içeceklerin tadını olumsuz etkilediğini düşünerek tamamen şeye geçmişler. Sırf bu yüzden. Ee, kaliteli malzeme ama kalitesiz yemek <gülüyor> yani <gülüyor> kaliteli ile kalitesiz yemeği ne yapabilirsin şahlandırabilirsin e diyen hava yolları da var. Ee, ondan sonra onun dışında mesela sprey kullanan hava yolları varmış. Ne ortaya kavun kokusu. Lese mi? Evet yemeği. Ben de şey diye burası kokuyor diye hani böyle fıs fıs fıs fıs, fıs dükkanlarda <gülüyor> sıkarlar ya kavun kokusu özellikle ne kadar <gülüyor> güzeldir. Çünkü kavun kokusu ana kokusudur biliyorsunuz. Nasıl ana ya? E ülkemiz bir kavun cenneti olmadığına göre bu kavun kokusunun bu kadar <gülüyor> popüler olmasının birisinin bana açıklaması lazım taksiler, yani. taksiler yani kavun çeşme kokuyor. kavunu top atan kavunu temelli kavunu en ucuz koku kavun mu acaba kavun yok oktay hepsi fix ama nedense ya bu o sektörde çalışanların kavun kokusuna karşı bir şey var zafı var Hı. Aa, yani sen buradan herhangi bir personele desen ki git bir koku al o kokunun kavun kokusu <gülüyor> olma ihtimalini söylüyorum. Yüzde yüze var demiyorum. 10 %100. dolaşır. Vallahi bir şeftali kokusu, bir <gülüyor> mücver çiçeği kokusu. Veya bir okyanus. Okyanus kokusu değil mi? Okyanus, okyanus kokusu olacak. Ne kokusudur? Ana, Ana kokusudur. kokusudur. Ana kokusudur. Ee, bu basınç, düşük basınç nedeniyle uçaklarda e, bu duyular, yani koku alma ve tat alma ne oluyor? Yüzde, ka yüzde kaç azalıyor olabilir? Yüzde seksen %78 %30 O zaman yemeğin kartonunu ya. yesen aynı tat Bir şey soracağım tabii. o kadar. bu şey gibi mi Hani böyle çiçekçiye yaptırırsın da bazen Abi üstüne bir sprey atayım der böyle bir Tuhaf bir sprey alakasız bir şey kokusu evet. Sıkar evet. Onun gibi mi yemeğin üstüne evet. Bazı hava yolları yapıyormuş onu Ama tabii ki Geç tamamen gıda, gıda, Gıdamız. gıda kokusu Gıda evet. kokusu Ana, ana kokusudur. kokusudur Annelerimizi her koku da bulabiliriz. Önemli olan aramak demiş. Ama zaten biz öyle demedik mi? Anneler günü bir gün değil her gün. Çok güzel Uçağı yerden ee, Oktay hop. şokta. <gülüyor> şok, şok ella. Allah Allah. Evet. Filistin tozluman Aman diyoruz Oktay. <gülüyor> aman dikkat. Öyle. Şimdiden hayırlı yolculuklar farbi size. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Benim hadi. biraz kısa olsa da benim de yolculuklar Oktay. Sana da hayırlı Çok yolculuk. teşekkür ediyorum. E sen ekonomiyle gidiyorsun, gidiyorsun. Hem ekonomiyle gidiyorsun. Hem suya bile... Su bile vermedikleri bir şeyde evet, diyorsun. Hem de şehirler arası su gidiyorsun. Su sokulabiliyor mu uçağa? Su sokmak nerede soktuğuna Sok bağlı. Sokamam değil mi? Hayır Giriştik sokabilirsin de yapıyorum. nerede sokacaksın? İçeride pahalı suyu alıp sokabilirsin. Sadece. Nerede mi dedin? Yani, yani uçağı gizlice sokmuyor musun? Gizlice sokmak. Nasıl var. mı diyecektin yani? <gülüyor> Bazen gizlice olmasa da sırf zevkten <gülüyor> sokuyorum ben. <gülüyor> uçağa su sokamıyorsun. Üstüne bağla böyle şeyle. Yürüyüşünü falan Hı. ama değiştirme. En çok güven şey o paçalarına maçalarına bağla. Laps diye çıkartırsın orada. Sen sokabileceğim acaba Fahir uçağa? Ben jölübe o şeker alacağım. Herkesin... Marka de veremiyoruz. Çekecek. Zaten Bunu marka denemezim. vermedi. E, jölübe yani. <gülüyor> <Jölden> yapıldı. <gülüyor> o yüzden. Anne ya ne şekerli yemek istiyorum. Eski radyocu olduğu için hep bunları düşünerek konuşuyor. <gülüyor> evet maşallah maşallah. Nazar değmesin. Şimdi tabii Ege'nin öyle bir uçuşu var. Benim de biliyorsunuz. Uluslararası business. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, şimdi kimsenin e, gücüne gitmesin. Kimse Herkesin şey tabii ki bir gün bir şansı olacak. binem var, binemeyen var. var yani. yani herkesin bir şansı olacak. O şansı olanları biz ne diyoruz? Şans değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi e, biziz. Bizim hep biziniz esprileri sevgili dinleyiciler. de biz böyle espriler biz, yaparız. Biz böyle boş boş bakıyoruz yani fairede. Yani bunlar hep bizinizde planlanıyor. Ve esprileri. yani uluslararası biziniz biznislerin yani Bence ben bir soru kere. soracağım sen uçaktan indikten sonra faal seninle <gülüyor> konuşacağım vardın mı vardım ee, uçakta uyudun mu uyudun mu iyi uyudun mu çünkü eğer uyudu yani uyuduysan bir şey olacak bende yani sonuna ya kadar. Ya ben uyumayı istemiyorum. Çok uyumam lazım ama mi? istemiyorum. <gülüyor> Çünkü her ağlanın... gittiğin için uyumayı istemiyorum. Çünkü bu benim ilk biznizim. Ben, İlkler önemlidir biliyorsun. Ben bir kere bizniz suçtum ama şehirler arasıydı ve hostes geldi. Bu değildi esas şey uluslararası dedi. Yapma ya. Vallahi. o hizmette var, var mı şey biznizde? Bu bir şey değil Vay dedi be. yani. Zaten ben e, alıştıra alıştıra gidiyorum. İlk sihirbaz önce... çıktı. Buradan sihirbaz e... bile şey dedi. Bu bir şey değil. Esas uluslararası biznizde. Biznizde sihirbaz mı çıkıyor? Tabii. Jonklör, sihirbaz efendime söyleyeyim. Dansçığı. Neler neler yahu neler neler. Be. Önce ben zaten önce şehirler arası başlayacağım. Anında hemen şey yapmıyorum. Çünkü jet lag olur mu öyle bir durumda. <gülüyor> Belki yersiz kullanıyor olabilirim jet lag öyle. Ama alakası yok. Buradan Ankara'dan İstanbul'a da biziz. İstanbul'dan uluslararası yer vermek istemiyorum şu anda. İstersen hiç inme uçaktan. Ben öyle bir şeyim var ya. Ben, ben zaten şu anda nasıl... zirvede bırakmak istiyorum. Zaten diye. koltuklar geniş geniş. Sakla. İnmek istemiyorum diye şey yap. İnmeyi istemiyorum. Koltuğun numarası belli mi? Fire ön tarafta mısın? Arka tarafta. Ona mısın? ben bakmadım. Yalnız Benim için biznes olması yeterli. Fire bence e, oğlak yeme hakikaten midene alışkın değilsin. Dönüşte ye en azından. Saatinde zehir olmasın. Oğlak eti mi var. Tabii. Çeviriyorlar ya business'ta. Oğlak eti çeviriyorlar. Orada çeviriyorlar. Tabii, Hı -hı, tabii yatık orada. döner. Yatık döner derler. Onu bence dönüşte alışkın değilsin. Şimdi dönüşte tatilinde... maalesef ekonomiyle döneceğim. Aa o zaman oğlak şansını <gülüyor> kaçırdın ya da riks alacaksın. <gülüyor> riks alacağım. Bunu yapacağız artık yapacak bir şey yok. Başka ne var biznisten? Bizniz? Ya Oktay bizniz nasıl bir şey biliyor musun? Oturduğun Sen hiç göre yani. yani. Bilim, bilmemiş ben bilmemiş olmamına rağmen biraz anlatayım mısın? Benim bizim uçan arkadaşlarım da yok. Yani çı, tanıdığım insan yok. Ben bugün ben Rah Rah Rah Rahmi Koç'u arayacağım ve soracağım arası. yani. Rahmi Koç'u arayıp soracağım. Şehirler arası bizniz'i bana sorabilirsin. Ben de şehir içi uçmuştum bir kere bizniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şehirler arası Ege <ne> ya? <gülüyor> Türkiye için değil, şehir abi. Mesela Ege Tokat'a bizniz uçmuştur. <gülüyor> Mesela Faire İstanbul'dan Lyon'a gidecek ya. O da <gülüyor> şehirler arası değil mi? Şehirler arası. Lyon da işte... bir şehir değil mi sonuçta? Ama ya sen Lyon'a şehir olmadın. Belki ifade o... özgürlüğü bu değil. Ben e, Kızılay'dan Balgat'a uçmuştum biz <gülüyor> şehir içi. Ya bu nasıl biliyor musun? Bir nasıl? halk otobüsüyle gitmekle dolmuşla gitmek gitti. arasındaki fark gibi. Hmm. Abi orada da parayı veriyorsun bir adama. <gülüyor> Uzattırıyorsun orada bir şeyler falan. Ne oluyor yani? Yok tam ne, o on... değil de bir yere halk otobüsüyle gitmekle evet. taksiyle gitmek gibi. Hmm, yani. Tamam o da orada değil. Orada da parayı uzatıyorsun. Da parayı uzatıyorsun. Parayı uzatmamalı bir şey söyle bana. <gülüyor> oraya şöyle söyleyeyim. Halk otobüsüyle gitmekle bir arkadaşının seni oraya bırakması gibi. Hadi <gülüyor> burada da Heh, para abi, de göreyim artık yani. Şimdi, şimdi, şimdi anladım ben. Şimdi, şimdi anladım. de arkadaşının torpidosunda oğlak çevirdiğini düşün. Bir şey güzel bir şey kokuyor arabada. Çünkü halk otobüsünde kavun kokusu var. Öbür tarafta nar gibi kızarmış oğlan kokusu. Yedim. Zeynep Hanım demiş ki boş şişeyle güvenlik noktasından kapıya geçip orada levebo'dan şişeyi doldurabilirsiniz demiş. Çok mantıklı. Lavabo yok ki o, o arada. O şişeyi nasıl açıklayacağım ben? Nasıl yok ya? O arada var. Başladım orada. Her şeyin önünde bir lavabo ha, var. İlk şeyde bakıyor Gate'deki değil mi? Sonra tamam. Gait dedi bak. E, dedi aslında, kapılar var Bu, ya kapılar Andolsesi mezunu kapı. ya He. bunlar Kapıya gate derler ha, ben hiç Mesela bilmiyorum. biz kapıya gate dirik Mesela Ankara'nın 5 gate'i Diye geçer 5 kapısı vardır Ankara'nın 5 girişinde 5 ayrı kapı Evet. Zaman veda edelim. Veda edelim. Yarın haftanın son iş gününde Cuma sabahında yine modern sabahlar sizlerle beraber olacak. Biznes uçan yani benim 42 yaşındaki oyuncu olarak değil, biznes uçacak. Dönüşte başka bir adam. Onu biznes uçmuştu. Biznesle giden ekonomiyle gelen. Ekonomiyle gelen. Yalnız Bey biz sizden öğrendik biznes ipuçlarını hiç uçmamanıza rağmen. Yalnız Kenan Bey demiş ki Bey çok ayıp geçen gün biznes hakkında benden bilgi aldı demiş bundan sonra da bilgi verir e yani, tabii yani şey değil Şimdilik herkes... bilgi alıyorum ama sonra ben vereceğim. Hadi bakalım Bu arada e, yarınki özel programımızda da son kez 42 yaşında Fa önce bizler birlikte olacak çünkü önümüzdeki pazartesinden sonra biziniz ciiniz Fahr bizlerle birlikte güzel geçsin Perşembe gününü hoça kalın gün olacak